Evet, başka örneği var mı? Belki de vardır. yani Seyircisiz maça seyircisiz oynama cezası gelmesi e, hakikaten ilginç. Yani Daha maç perşembe günüydü. E, ertesi günden bir sabah konuştuk. Yani herhalde o gün öğleden sonradan sinyal gelmişti. O yani EFA hem şaşa kaldı hem kızdı bu işe. Hani e, gün kuruna veriliyor. E, ceza da gelebilir. Ama belki Fenerbahçe kulübü de bir maç daha seyirci zonu cezasının geleceğini tahmin etmiyordu. Belki para cezasıyla e, işin e, şey alabileceğini e, geçebileceğini düşünüyordu ama tabi e, dün başka bir konuyla ilgili rüdvan Dilmen şey yapmış şurada Dilmen'in görüşünü almışlar. E, tam buraya bağlayacağım. O işte oyuncuların futbolcuların sahici davranışlarından konuşuyor bir oyuncu tipi vardı diyor Galalı semih kayığı vermiş yani semih yapsa şey yapmazsın çünkü biliyorsunuz hani semihin saatinin duruşu efendim ama Felipe Mole yapınca <gülüyor> CV'si kötü evet. hani hep şüphe. ya da Emre Belizol yapınca Fenerbahçesi CV kötü yani yap hep şüphe o yüzden üzerine kay kayıyor mesela ee, Avrupa Kupaları olunca da Türkiye'nin CV'si çok kötü tabii. Yani sağ içindeki oyuncu davranışı da Futbolcu davranışı da kötü Kenardaki teknik adam davranışı da kötü Tribündeki ve tribün dışındaki seyirci davranışı da kötü Hep buradan memli Türkiye bir kere Yani sürekli ceza alan Yani her sene Her sene ondan para cezalarını Saymıyorum bile Bazen gazeteler yolusunu bilen şey yapar İşte 250 bin euro bir takım almış 180 bin euro biri almış Trevinde açılan meşale, e, sahaya atılan bir şeyden bir cisim e, vesaire. Yani bir trevin olayından ceza alınız ki bir de şunu düşünün. Hani, Avrupa maçlarında muhtemelen e, toplu küfür daha az oluyor rakip anlayamadı diye. Ya da yabancı gözlemci rakip takım o küfür anlayamıyor. Hani oradan da yırtıyoruz bir de. Ee, bir e, de şey de ama bu hani bir tabii uç nokta. Bir de yani... Şey, ...maçta, şey. sat dışında altında <gülüyor> güzel bir organizasyon yapıp çünkü değil mi? devekan kurulmuş hani Tuda girilemeyen maç dışarıda 10 bin kişi izliyor. Bir yani bir 10-12 bin kişi orada var ama bir grup seyirci de hani kendini göstermek için paraşütlü bir düzenek yapıp zaten Cezayet sebebiyet vermiş meşeleleri bu sefer insansız olarak stadyuma sokuyor havadan. Ee, Akıl sır ermez hakikaten. Yani hem işte dediğim gibi UEFA yetkililerin şaşırtan hem hem öfkelendiren bir şey. Yani bu nasıl olabilir? Başka şaşırtıcı şeyler de vardı aslında. Yani e, mesela gazetelerin büyük çoğunluğunda spor sayfalarında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 Stattaşı seyirci olaylarında ki burada bir şey artık oyun alana kadar inmiş durumda. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu e, ceza vermeyebiliyor. Ee, Stattaşı'na bakıyor ama UEFA öyle değil. Yani dışındaki olaylara bakıyor ki zaten buradan iş artık sahaya kadar yansımış. Ee, daha önce de e, hani böyle meşeyle diyeceğim ama hani benzer olay olmuştu. Ee, herhalde çok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 Kopenhag meydanlarında İngiliz ve Türk taraftarlar sandalyelerle birbirine girmişti, kafeleri dağıtmışlardı ama onun, hani artık onun ötesi, öncesi günü biraz ondan bağımlı olarak olay olarak e, gözükmüştü. Ama onun ötesinde işte Leeds United 2000 senesindeki maçta İstanbul'un en büyük meydanında iki İngilizi katlettiler resmen kalp evet, evet, evet. yani bir yani dövüştükten sonra Daha Saray taraftarı da bu böyle bir şey çizdi yani. E, tabii evet evet yani e, hani o Türkiye'deki işte böyle çete savaşlarının şeye yansıdı olaydı belki. Yani, e, Avrupa'ya en büyük yansıdığı olaydı. E, orada mesela şey ben galiba o sezon Fransa'da e, yaşıyordum o başlattılar diyeceğim. Orada ne mesela İngilizlerin nasıl Avrupalılar tarafından mimlendiğini gördüm. Ya Fransa olayı duydular ve şey dediler. E İngilizler zaten. Evet. Adamlar adamcağızlar ölmüş ama hani şeydi. Birkaç konuştuğum Fransa. Tabii İngilizler. Evet. Tabii. O kadar hollywood olarak. Dön yargı hooligan. Ve evet. Yani. Üstelik şey olmuş. İngilizler kafa derdi etmiş ki. Öldürülen. Hani şeyi bili. Fransız şey diyor. kaşınmıştır zaten. Hani o olayı o çıkarmıştır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 O kadar hafızamı yansımış değil ama hani taksim Meydanı'nda da bir karşılıklı şey olduğunu hatırlıyorum hmm. Kapışma oldu. Yani demek ki şey yapamıyoruz. Hani bir sorun değil. Şey olmasa bile rakip tarafları olmasa bile bizim Türk taraftarı şeye becerisini şey önünde kullanıyor. İşte kendi kendine ikilecek bir yer. Yani ne güzel işte paraşütle şey yaptık. O ne güzel stadyumda meşale yaktık böyle hani kendini tatmin edici faaliyetler ee, bu önce şey olur hani övünür. <gülüyor> sonra ancak ceza gelince. Evet tabii, tamam. geliyor... Evet mesela internet üzerinden üstlenmedi falan deniyordu şeyler. Ee, Fenerbahçe taraftarı e, bu paraşütle indirilen e, şeyi üstlenmedi deniyordu.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 ve sportif zararı muhtemelen değil. Hani o kime yere... açacak ayrıca Fenerbahçe'den taraftara dava diye evet Milliyet Gazetesi'nde görüyorum bugün mesele. Ve kime açacak? Atan taraftara açmayacak mı? Kime Fişekleri açacak? Fişekleri attığı tespit edilen kişiler mi var? Evet varmış. Evet var işte emniyette ona ifade hmm. verdiler. Hmm. Hmm. İşte onların... Şey diyenler işte biz şey yaptık e, hmm. böyle bir gösteri yapacaktık ama yani stadyoyu önlendirmemiştik. Rüzgar esti işte, oraya gittim bir şeyler <gülüyor>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 senin gözün yaşını bak en son şey diyecek zaten yani ne kadar problemli ülkesiniz Bir sene kenarda oturun bakayım <gülüyor> diyecek <gülüyor> şiddeti şiddeti bitmez evet yani şey diye düşünüyorlar herhalde Ziya Paşa'nın o e, ve cis satırları gibi nus ile yola gelmeyeni etmeli tektir tektir ile uslanmayanın hakkı kötü tektir yani Uefa'da yani bu kadar bütün cümle alemi de enayi yerine koymanın da başka bir şey yok herhalde. örneği bu kadarı yok alenen yapılan yani açıklamalarda tuhaf tuhaf açıklamalar gibi herkes aptal yerine koyar. Evet ya yani ama sadece FIFA'dan değil UEFA'dan değil bu aynı zamanda bu sahaya meşale attığı ifade eden ve suçlamayı reddeden kişilerden de.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 Gelen polisler beni yakalayarak karakola getirdi. Suçsuzum demiş. Yani aslında e, suçsuz olanlar da belli e bu, oluyor. İşte hani bir türlü benzer olaylar olur. Vallahi amaçla ilgim yok tanımıyorum. Gökgüzü ee, çok güzel Şeyde biliyorsun işte geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra sağ gruptan şey bir sürü seyirci olmuştu. işte gözaltı ondanla. <gülüyor> hani şey diye sananlar olmuştu kendini. Polisleri öpüp tebrik edecektim falan diye evet. onlar olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> kendini. Yani evet, Ters örnekler de. de var biliyorsunuz bir dönem e, Avrupa Kupaları için düzenlenen seyahat işte ajantalarının düzenlediği turlar vardı. O dönem şey çok yaygın Avrupa'ya kaçak gitmek isteyenler <gülüyor> bir sürü futbolla ilgisi olmayan adam ajantaya para verip şey yapmış. Tura katılmış mesela. Taraftar diye değil mi? Evet, e, sonra sorgu yapmaya başlandı mesela. Şimdi bu pek kalmamıştır ama işte oyuncuları soruyorlar falan şeyden haberi yok.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 Seyirci yönetim hani buradaki iletişim eksikliği çünkü değil mi? Yani Seyirci maçta stat dışında dev kanlı bir, şey bir organizasya yapmak bence güzel bir şey bir şey çok tabi şeyde tabii. bile çok düşünülebilecek bir şey bence hani stadyumları az kullanıyoruz deniyor detlasan maçlarında hatta stat içinde düşünülebilecek bir şey bence yani madem statlar yapılıyor bu kadar yer tutuyor e, detlasan maçlarında seyirciye daha ucuz biletle stat içinde dev ekran. Düşünebilecek bu organizasyon iyi bir şey ama işte hani <gülüyor> bir grup <gülüyor> uyanığın şey yüzünden ama işte e, bağlıya patlıyor yani. Geçen sefer... yıllık ilk... ki Fenerbahçe'nin hani belki işte, ciddi bir tur şansı olacak, ee, savaş maçı İstanbul'da bunlar hemen böyle bir durum var. Yani tabii şey bitmiyor hani Türkiye'de ana geliyorsunuz mesela işte ilginçtir Galatasaray Orduspor maçı pazartesi akşamı. E, dramatik bir maçtı hakikaten. iki 0dan 4-2 oldu. Sakatlanıp hastanelik olan oyuncu. işte Verilen penaltı, verilmeyen penaltı. Yani, sağ olayları var dramatik ama sağ kenarı da öyle yani. E, Gazi'nin e, teknik ekibi o kadar e, gergin ve agresifti ki hakem kişini zaten e, oyundan attı. Teknik direktör Fatih Terim'e, yarımcılar Hasan şaşı e, tribünlere gönderdi nedeniyle, i̇şte İddiaları hakaret değil Ama şey işte Yani yönetimle dair yakışkalmayan almayan sözler yüzünden Bunu kabul etmedi Ve tribüne gönderdi onlara Hatta şeyler Devre arasındaki sözler maç sonunda da Yani galibetten sonra bile Devam etmiş ve şu maç sonrasında da Çok kızgınız demeç vermiyoruz Gibi şeyler var Mesela Galatasaray tarafında Hani maçta da hakemin Var ama bence hani İstanbul takımları şunu bekliyorlar. Yani hakem her maçta Lehmiz'e üç penaltı versin. Rakipten de iki kişi yatsın şöyle rahat oynayalım. Hakem öyle değil. Gayet tribün baskısına karşı dirençli bir hakemdi. İlk yada de denilebilecek fazla bir şey yok zaten. ikinci yarıda bir kaçırdığı penaltı var. Galatasaray Lehmiz'e. Ama olabilir yani her maçta oluyor. Hani bunlar yüzünden bunu bir şeymiş gibi hınç meselesiymiş gibi algılamak hakikaten çok kayıp. Şimdi Fasect'lerin de 3 maç ceza aldı mesela. Fatih terimi şoke eden karar diye de geçiyor evet, herhalde Gazeteler. Geçen yıl ATEN'in cezası vardı ama o hakaret kapsamındaydı. Ee, bu ceza hakaret kapsamında gözükmediği için o 2 maçlık ceza devreye girmedi. Ya yani öyle olsa muhtemelen bu 3 maç 4 maç olacak. Belki daha fazla. Geçen seneden 2 maç da eklenecekti. Evet. O olmadı şimdi ceza 3 maçla. Evet ama mutlaka şoke olmuştur Galatasaraylılar e. ve Fatih değil mi? Yani neden acaba? Niye ceza verdiler ki filan diye. Evet enteresan bir durum var. Peki biraz da spor konuşacak halimiz. Ha bir de spora geçemeden şey de var. Emre Belözoğlu'nun gene giriştiği bir işte İşte evet. Üçüncü, bu haftaki işin 3. ayağı da o. Ee, Emre Belözoğlu ilk 2-3 maçı uslu geçirdi. 3. maçta ee, yine Zırvan'dan çıktı. Kasımpaşa şaşırtıcı da çok, oydu yine, zaten. Uslu geçirdiği günlerdi. E, e, Pazar günü bir maç oynadılar. Orada maç yani son işte 90 ve 96'daki gollerle e, maçın akıbeti belli oldu. Hem de beloz oldu maç içinde iddia göre Kasımpaşa takımının Türkçe bilen daha önce Türkiye'de futbol oynamış teknik direktörü Şota Arveladze'ye göre küfür etti. Fenerbaşı tarafı bunu reddetti ama dün Kasımpaşa şikayette bulunmuş. Bulundu. Emre Belezoğlu hakkında. Yani, evet. Küfürleri yüzünde. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da kayıtları istemişler. Resmi kayıtları ve dudak okuma yöntemiyle de davada kullanılacakmış herhalde. Suçun işlerini ee, işlemlediği konusunda. Evet. Yani mesela Kasımpaşa'lı oyunculardan biri de hangi nasıl hatırlamıyorum. Emre değil Kaleci Volkan ürfetti diyordu. Yani onun iddiası da öyleydi artık. Kim kimi şey yaptı bilmiyorum ama bu hani bir de hani toprakta devam eden tehditler var mesela. Öyle mi? <gülüyor> Bilmiyor. Sağ tamam olduğu gerginlik hani e, unutun bari sağ dışında onu orada olur şimdi. Çekişme var etekme geliyor sertlik oluyor. Ama hani sağ dışında devam ediyorsa kötü o Kasım önceyi unuttum şimdi ismini. Onun iddiasına göre otoparkta devam etmiş mesela. Evet. Ama emre değil. <gülüyor> Emre Belezol değil. Ee, neyse herhalde. Ee, bu arada Belezoğlu... al bir de e, bilgi olarak şeyi soralım sana ee, Emre'nin Belezol'unun bir fair play için yani Adil dürüst zeki çevik ahlaklı sporcu e, video klipinde oynadığı söyleniyor. Buna ne doğru mu bu? Şeyin. E... Gençlik spor, spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın şeyi var. Hmm. Klibi galiba orada tabi bir sürü şey var. Her daldan sporcu oyuncu var. Bakanlık ikna etmiş herkese oynatmış işte. Ee, Emre'yi ikna etmesi kolay zor değil de onu seyreden dinleyen seyircileri nasıl ikna edecekler? Emre'nin iyi bir örnek olduğu konusunda ben onu merak ettim bir de. Ha şey diye düşünmüş de olabilirler. Şimdi oynatırsak buradan bundan sonra yapmaz artık. Şey gibi Obama'ya Nobel ödülü vermek gibi bir şey. Burada Atlantis sporcular doping de yapmazlar. Sarı kart evet. da görmez. Öyle düşünmüş bakanlık. Söz Hı. almış mesela. Irkçılık yapmaz, küfür etme. <gülüyor> o zaman son Değil bir mi? son bir Emre haberi de ben vereyim. Ee, Emre Belezoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesine yaptıracağı anaokulu inşaatından vazgeçmiş. Bu Zokaralı. Evet, bugün müydü haber? Evet, öyle bir haber de vardı. Ee, çünkü annesinin sanıyorum doğduğu ilçe Trabzon'da. Trabzon'un kendi evime. Oraya bir e, okul yaptırmaya niyetlenmişti. Hatta bir önce tartışması çıktı. Trabzon'da da yani il çapında da bunun tartışması olmuş. İşte yaptırmasın emriyle okulunu istemiyoruz. Evet. Hırkçılıkla suçlanan. Hani bir adam ya. hayır işi yaptırıyor. Okul yaptırıyor. Bırakın diyenler. O da kızmış ve vazgeçmiş. Öyle mi? E, en azından şimdilik gelen bilgi öyle. Evet. Trabzonlar ırkçılıkla suçlanan birinin yaptırdığı okulda çocuklarımız mı okuyacak demiş. Ee, bir kısım Trabzonlu da Trabzon sporluğu hangi futbolcu Trabzon'u okulu yaptırdı? Emre'yi takdir etmek lazım demiş. Ama Emre de vazgeçmiş. Evet. Futbol uğraktıktan sonra yaptırır belki. Müteahhitliğe değil mi? <gülüyor> Müteahhit olarak mı yaptırır? Evet. evet. Yani hakikaten çok Tuhaf ve ne diyeceğin insanın kolay kolay karar veremediği e, olaylar halinde devam ediyor sporda. Spor konuşma imkanımız çok kısık. Evet bir hani belki iki dakika şeyde inelim. Bu hafta biraz Real Madrid Barcelona haftası. Evet. Ee, Salı günü İspanya Kupası rövanşında oynadılar. Yarı final Rövanş ve Real Madrid deplasmandan müthiş bir galibiyetle döndü. Üç birlik galibiyetle. Yarın da saat Türkiye saatinde 5'te erken bir saatte e, bu sefer Madrid'de lig maçına çıkıyorlar. Özellikle Real Madrid Ya iki takım içinde zor bir fikir ama Real Madrid için daha zor maçın yarın erken olmasının sebebi de zaten bu fikir yoğunluğu. Çünkü e, Real Madrid salı günü Manchester United'la deplasmanda şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. hani e, Arada kupa maçı. maçı bu maçı cuma alma imkanı da yoktu.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 orada bunu yansıtıyor. Evet yani Barcelona'da, Novukamp'da böyle bir 3-1'lik galibiyet çok hatırı sayılır bir şey tabii. Evet yani pek de pozisyon mesela koca ilk yarı bir pozisyonda bitti herhalde. Maçın başında bir pozisyon vardı. Onun dışında pozisyon var mıdır? Remadet? Elbette Barcelona topa daha fazla sahip oluyor ama onun büyük bir kısmı hani tehlikesiz bölgede geçiyor. Evet. Gol pozisyonu dönüşmeden. Tabii Messi korkunç bir Tempo oynuyor yıllardır ve yine bu sene aylardır. Ve mesela böyle bir son iki haftadır daha düşük burada. Hiç etkili olamadı mesela Real Madrid karşısında. Yani tabii ona göre önlemi var. Real Madrid'in o kademeli kombine savunmayı çok iyi yapıyorlar. Yarın da muhtemelen ligde bir şey, yani Real şampiyonluk umudu yok. 16 puan girdi çünkü. Barcelona bundan sonra sonuna kadar herhalde en fazla 10 puan kaybeder. Ee, onu bile kaybetmez muhtemelen. Ee, o yüzden prestiz için oynayacaklar. Ama yani şunu bile bekleyebiliriz. Salıyı düşünüp Mourinho'nun bazı yıldızlarını dinlendirilmesini bile bekleyebilirim. Ben yani çünkü kupa diyecek ki, yani. kupa da elem adamları. Burada bir beraberlikle çıksam bana yeter. Nasıl salıktım, umudum yok ama salı günü müyüm? Ee, çünkü orada iyi sonuç alamadılar ilk maçta maddette Manchester'da Belki galip gelmeleri gerekecek. Ee, yarınki maçı feda bile edebilir diye düşünüyorum. Evet. Biz, tilki çünkü morun yok. <gülüyor> evet, peki bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Bir de evet, son bir Bir de şey. Rantalya kuşusu var. Önümüzdeki hafta içerisinde geliyoruz gerçekleşecek olan. E, bu hafta sonu. E, bu hafta sonu evet. Bu hafta e, sonu gerçekleşecek Hangi gün? Cumartesi mi? 2-3 Mart, e, Mart 2013 tarihleri arasında yapılacak olan. Pazar ama man, maraton kısmı pazar günü. E, Türkiye'nin e, ikinci büyük maratonu Avrasya maratonundan sonra ismi de güzel. Antalya yani koş Antalya gibi aslında. Evet. evet adı, Adım adım oluşumu var mesela bu koşanlar arasında. E, Doğa Koleji'nden bir grup öğrenci var. E, Buğday Derneği'nden e,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 On binlerce kişi vardı. Gerçekten şaşırtıcı ve etkileyici bir şey yani. Evet, da... Bir de işte tüm dünyadaki büyük maratonlarda uygulanan bu koşarak bağış toplama faaliyeti tabii Türkiye özellikle adım adamın çabasıyla yerleşti gibi yani son evet. beş yıldır. Bunun takipçisi adım adım hem toplanmasını sağlıyor, kendi oluşumunu büyütüyor hem de başka oluşumlara örnek oluyor. Evet aynen Çünkü öyle. Işte Londra, New York gibi maratonlar da yani yüz milyonlarca e, şey toplanır, sterlin, dolar ve bir sürü farklı e, sosyal sorumluluk projesi için e, daha hani Türkiye emekleme döneminde ama hızlı ilerliyor yani e, bu evet, operasyon evet. çok e, etkileyiciydi yani biz de e, bu statuta için epey bir şey toplama imkanı bulmuştuk o katılımla beraber hatırlıyorum iki sene önce olmuştu. Bu arada şeyi de, bitir, şeyi de söylemiş olayım. 3 Mart 2001 aynı zamanda da bu Buğday Derneği'nin kurucusu ve vizyoneri Victor Ananyası'nda ölüm yıl dönümü, ikinci ölüm yıl dönümü Bodrum, Bitez'de, Şişli ve Kartal %100 ekolojik pazarlarda bir de Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde de anılacak kendisi. Evet, kendisini de anmış olalım.